Allahu Teala min ash ve nesta'înuhu ve nas Ve nas-uz min shurur anfusina ve min <Sessizlik> syyat amalina. <Sessizlik> men yehtihi Allahu, falamuzillaleh, ve men yudlil falahadileh. Ve aşıdun anla ilahi, illa Allahu, wahtehu, la shirkala. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu gal hade kitab Allah ve hayyral hedi Hedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral Umuuri muhtesaatuha ve külle muhhtesetin bir daha ve külle bir dalale ve kü dalalein finler sünnet ve cemaatin menci ile olarak geçen hafta başladığımız derse inşallah bugün devam edeceğiz ehli sünnet ve cema diğerlerinden diğer fırkalardan ayıran en önemli özellik asırlar boyunca onların raplerinin kitabına, nebi'lerinin aleyhissalât ve sünnetine, sahabe ve tabiun gibi salih selefin ilk üç asırdaki hidayet imamlarının yollarına uymalarıdır. Onları yani ehli sünnet ve cemaati ihtilaflardan, ayrılıklardan ve hevaların saptırıcı arzuların çarpışmasından alıkoyan şey, koruyan şey bu idi. Ümmet-i ümmet Muhammed'in diğer ümmetlere üstünlüğü gibi, ümmet arasında da sahabeden daha fazletli ve daha keramet sahibi olup, Allah'ın rızası kazanmış olan diğer bir cemaat daha yoktur. Ehli Sünnet imamlarının ittifakıyla sabittir ki, sahabelerin hepsi de adalet sahibidir. Bukhari ve Müslümin e, e, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den naklettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. "Asabıma sövmeyiniz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Uhud dağı kadar altın ifak etmiş olsa bile onların bir müt, yani bir avuç dolusu hatta yarısı kadar bir hayrına dahi ulaşamaz. Tirmizinin de Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh'den getirdiği rivayette şöyle buyuruluyor. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Burada olan olmayana tebliğ etsin. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Benden sonra onları çekişmeleriniz için sebep edinmeyin. Kim onları severse, benim onları sevmem nedeniyle sevmiştir. Kim de onlara buğz ederse, bana buğz ettiği için buğz etmiştir. Kim onlara eziyet ederse, bana eziyet etmiştir. Kim bana eziyet ederse, Allah'a eziyet etmiştir. Kim de Allah'a eziyet ederse, Allah'ın onu gazabıyla yakalamasına az kalmıştır. Kimi de Allah gazabıyla yakalarsa, o asla kurtulamaz. Ümmet içerisinde, hayır işlemede sahabe derecesine ulaşacak hiçbir kimse yoktur. Onlar, şeriatın emrettiği her iyiliği yapar, yasakladığı her kötülükten de kaçınırlardı. Sahabenin hayırlara, amellerin en yüce ve şereflisine talip olup, iyilik ve doğrulukta herkesten daha önde olduklarında hiçbir mümin şüphe edemez. Bu dinin saadetini tadan bir kimse, onların düzgün yoluna uyan ve sağlam menheşlerini takip edendir. Bedbaht kimse ise, onların yolundan ayrılan ve onların anladıkları gerçeği anlayamayandır. Onlar Allah yolunda bu iman hayatının kaynağından yararlanmışlardır. Dinin kaydelerini yerli yerince hayatlarına geçirmiştir. Bu konuda kendilerinden sonra gelecek olanlara söyleyecek hiçbir söz şey bırakmamışlardır. Kalpleri Kur'an, zikir ve imanla, ülkeleri de kılıçla fethetmişlerdir. Canlarını, mallarını ve en sevdikleri şeyleri bu yolda feda etmişler. İyilik varsa o ancak onlardan bize kalanlar, miras olarak kalanlar olmuştur. Bize hakkın delillerini ancak onların vasıtasıyla, biz ancak onların vasıtasıyla öğreniriz. Doğru yolun ancak onların gittikleri yol olduğunu biliriz. Hayrın ancak onların yerine getirerek ilmine ulaştıkları şey olduğunu ikrar ederiz. Onlar hakkı ve doğruyu bulmada, hakka isabet etmede, İnsanlar arasında en layık, en çok hak sahibi olan kimselerdir. Kur'an ve sünnete uygun olarak amel etmeye en layık olanlar yine onlardır. Ahmet bin Hanbel ve diğer muaddislerin, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet ettikleri şu mevkuf rivayette, bunun en bariz şahididir. Kim kendisine güzel bir örnek edinmek istiyorsa, Allah Resulü'nün ashabına uysun. Onlar bu ümmetin kalbi en temiz, ilmi en derin, hidayete en güçlü ve davranışta en iyi olanlarıdır. Onlar öyle bir topluluktur ki Allah onları Nebisinin, peygamberinin sahabeliğine ve dinini ikameye layık görüp şereflendirmiştir. Onların faziletlerini tanıyıp sünnetine uyunuz. Çünkü onlar dosdoğru bir yol üzerindeydiler. İbn Kayyim el-Cevziyye rahimeullah lamul muvakkîn isimli eserinde şöyle diyor, bununla da anlaşıldı ki, sahabe, Allah onlardan razı olsun, bu ümmetin hakkı ispat etmesinde en çok, hayrı, en çok hayır işleyenleridir, en çok hayır sahibi olanlardır. Zira onlar, kalpleri en temiz, ilimleri en geniş, herkesten daha çok hakka uygun hareket etmeye layık olan ve davranışları zerre kadar yapmacık olmayan kimselerdir. Allah onları özel olarak vermiş olduğu keskin zeka, güzel konuşma, geniş ilim, kolayca anlama, en iyi şekilde çabucak kavrama, bahanelere sarılmama, iyi niyet ve Allah'tan takva ile korkma gibi güzel hasletlerle insanlar arasından seçip çıkartmıştır. Aleykümselamürahmetullah ve Arapça dili onların konuşmalarının özüydü. İfadelerinde kelimelerin anlamını gerçek bir biçimle dile getirerek onların onlar e, akıl ve fıtratlarını ortaya koymuşlardı. Bir sözü araştırmalar için akıl yormalarına, isnadını sormalarına, ravilerinin durumlarını öğrenmelerine, hadislerin illetlerini, cerh ve ravilerin cerh ve tadilini, e, bunları araştırmaya onlar için gerek olmadığı gibi usul kaydelerine ve usulcülerin koymuş olduğu konumlara da vakıf olmalarına ihtiyaç yoktu onlar için. Onlar için sadece iki şey söz konusudur. Biri Allah şöyle buyurdu, Resulü de şöyle buyurdu, diğeri de anlamı ise şöyle şöyledir. Evet, sahabeler e, bu konumdaydılar. Onlar bu iki prensibe uymada ve bunları uygulamada insanların en seçkinleridir. Onlar Resulullah ile beraber olup onu yakından tanımışlardır. Kur'an'ın sırlarına vakıf olup onun ilmini bizzat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmişlerdir. Onlar, Kur'an ayetlerinin nüzul sebeplerini, tevvilini ve edebini en iyi bilen kimselerdi. Kur'an'ın nurunu görmüşler, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın nübüvvetinin aydınlığına bariz bir şekilde şahit olmuşlardır. Onlar bu ümmetin hakkı en doğru şekilde tespit edecek olanları, Kur'an ve sünnet fıkhını en iyi anlayanlarıdır. İbn Kayyim Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Allah Resulü Kur'an'ı ashabına lafız ve mana olarak Aleykümselam. Lafız ve mana olarak öğretmiş ve tebliğ etmiştir. Allah'ın dilediğini beyan ve tebliğ ancak bununla mümkündür. Allah Teala Resul'ün sorumluluğu ancak apaçık bir şekilde tebliğdir buyurmaktadır. Bu anlam tebliğinin en üst derecesinden biri olan beyanı oluşturur. Kim Allah Resulü sallahu aleyhi ve sellem bu ümmete Rabbinin ve kendisinin sözlerini apaçık bir tebliğ ile öğretmemiştir, o sadece lafızları tebliğ etti, anlamlarını kavramayı da onlara bıraktı derse, Allah Resulü'nün dini hak tebliğ ettiğine şahitlik etmiş sayılmaz. İlim ve iman ehli ise Allah Resulü hakkında Allah'ın ve meleklerin şahitlik ettiği şahadette bulunup, Ondan gelen her şeyi kabul ederler. Tıpkı en hayırlı asrın, en hayırlı insanlarının, onun apaçık bir şekilde Rabbinden geleni insanlara tebliğ ettiği gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tüm mazeretleri ortadan kaldıracak biçimde davasını tebliğ etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın, Kur'an ve sünnetin anlamını lafızları gibi tebliğ ettiğine kesin bir biçimde iman edip kabul etmek, onun lafzi olarak yaptığı tebliğden daha büyüktür. Zira Kur'an ve sünnetin lafızlarını ancak özel kişiliklere sahip insanlar ezberleyebiliyorlardı. Tebliğ ettiği anlamları ise ümmetin her kesiminden insanlar rahatlıkla kavrayabiliyorlardı. Aleyküm ve rahmetullahi Habib bin Abdullah el-Beceli ve Abdullah bin Ümer radiyallahu anhuma diyorlar ki, biz önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendik. Böylece imanımız daha da arttı. Sahabeler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an'ın hem lafzını hem de manasını, anlamlarını öğrendiler. Hatta anlam üzerinde durup onları öğrenmeleri, lafızlarla ilgilenmelerinden daha ileri boyuttaydı. Onlar önce anlamları güzelce öğreniyor, sonra da bu anlamları lafızlarla kayda bağlıyorlardı ki, herhangi bir anlam sahipsiz kalıp sırıtmaz Sahabeler Allah onlardan razı olsun Kur'an'ın hem lafzını hem de manasını anlamını duyduğu için herhangi bir yeni logata ihtiyaç duymuyorlardı. Bizden öncekiler Kur'an'ın kendilerini hidayete erdirmek için Allah'tan gelen bir kitap olduğunu ve ancak ona uymalarının emredildiğini bildikleri halde Nasıl olur da onun hem lafzını hem de anlamını muhafaza etmek için son derece gayret sarf etmemiş olabilirler? Sahabelerin, Allah'ın kitabından ve Rasulün sünnetinden başka uydukları herhangi bir şey yoktu. Meclislerinde sadece Kur'an ve sünnette olanı konuşurlardı, bunları müzakere ederlerdi. Onlara göre Kur'an ezberlemeleri, anlayıp amel etmeleri gereken yegane, ilim kaynağıydı. Evet, onlar Kur'an'ı muhafaza da, korumada, ezberlemede insanların en azimlileri idiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da aralarında yaşadığı müddetçe onlara Kur'an'ın anlamını açıklıyordu. Allah Resulü varken başkasından ilim almaya meyletmeleri veya nefislerinin Allah Resulünden gelenleri anlamak için harekete geçmemesi mümkün değildi. Bilakis onlar Hidayeti elde etmeye sebep olacak her şeye en istekli biçimde sarılan bir toplu idi Yine Kur'an'ı başkalarına öğretip hidayete ermeleri, hatta kafirlerin dahi imana gelmeleri hususunda en istekli kimseler yine sahabelerdi. Aleyküm ve rahmetullah. Sahabeler, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan birçok hadis işitmişler. Birçok davranışında da Bizzat şahit olmuşlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun sözlerine, hadislerine, davranışlarında, e, hadislerinde ve davranışlarında neyi kastettiğini kalpleriyle bilerek kendilerinden sonra gelecek insanlara, nesillere hiçbir konuda cehaletlerini affettirecek bir mazeret bırakmamışlardır. Zira gören ve bilenle, görmeyen ve bilmeyen veya bir vasıta yoluyla duyup bilenle birden çok vasıta ile duyup bilen arasında mukayese ve denklik söz konusu olamaz. Onlar bu kadar yüce ve seçkin özelliklere sahip olunca sonradan gelenlerin dinleri hususunda onlardan başkasına başvurmaları doğru olmaz. Bu sebeple İmam Ahmed bin Hanbel Allah ona rahmet eylesin şöyle derdi. Bize göre ehli sünnet itikadının usulü yani esasları Allah Resulü Aleyhissat ve Sâmm'ın ve asabının tabi oldukları dine tabi olmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben ve asabımın sahibi olduğu sözüyle bunu ifade etmiştir. Evet, bütün bu anlatılanlardan anlaşılıyor ki, basiret sahibi insanların Kur'an tefsirinde sahabenin görüşlerine başvurmaları en doğru yoldur. Daha sonra da onlara ihsan ile yani en güzel şekilde uyan ve onların takip ettikleri yoldan asla ayrılmayan, Tabiun alimlerine uymak gerekir. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin kendisinden sonra 70 küsur fırka ayrılacağını haber veren birçok hadisler buyurmuştur. Bunlar ufak tefek bazı farklılıklarla rivayet edilmiştir. Bu fırkalardan biri hariç diğer tümünün cehennemde olacağı, ateşte olacağı bildirilmiştir. Kurtulan fırkanın ise Allah Resulü ve asabının bulunduğu yol üzere olan fırkayı naciye olacağı haber vermiştir. Bunun yanında kıyamet gününe kadar Allah'ın emrine bağlı kalarak hak ile üstün olacak bir cemaatin mevcut olacağından söz eden hadisler vardır. Aynı şekilde insanları sünnete bağlılığa teşvik eden ve sünnetten ayrılmamayı söz konusu eden hadislerde de bize kadar elhamdülillah ulaşmıştır. Ee, İmam Bukhari sahihinde Allah rahmet eylesin cemaat olmadığı zaman durum nasıl olur diye bir bab başlığı da açmıştır. Bunlara bunun açıklamasına geleceğiz inşallah biraz sonra. Fırka Öncelikle fırka hadislerini görelim. Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yahudiler 70 ya da 72 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar da 70 ya da 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace, Hakim ve Ahmet bin Hanbel bu lafıza rivayet etmişlerdir. Elbani hadisin sayı olduğunu söylemiştir. Ebu Amir, Abdullah bin Luhay diyor ki, Muaviye bin Ebi Süfyan ile birlikte haccettik. Mekke'ye gelince öğle namazından sonra kalkıp dedi ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Benim ümmetim 73 millete, 73 fırkaya ayrılacak. Birisi hariç hepsi cehennemdedir. O da, yani o kurtulan biri de cemaattir. Benim ümmetimden öyle topluluklar çıkacak ki hevaları, onları köpeklerin sahiplerini takip ettikleri gibi takip edip onlarla beraber olacak. Hatta hiçbir damar ve mafsal hariç kalmayacak şekilde işleyecek. Yani tıpkı aleyküm selam ve rahmetullahi berekat, Tıpkı kudus hastalığının Köpeklerin bütün damar ve mafsallarına girdiği gibi benim ümmetime de bu hevalar dahil olacak. Ey Arap topluluğu! Vallahi eğer siz Nebinizden gelene, Nebi aleyhissalatü vesselamdan gelene sahip çıkmazsanız, ona sizden daha iyi sahip çıkacak kimseler bulunacaktır. Evet, bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişlerdir. El ve diğer muaddisler bu hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Abdullah bin Amr radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetimin başına İsrailoğullarının başına gelenlerin benzeri şeyler gelecek. Hatta onlardan biri anasıyla açıktan cinsi ilişkide bulunsa ümmetimden de aynısını yapanlar çıkacaktır. İsrailoğullar 72 millete ayrıldı. Benim ümmetimde 73 millete ayrılacak. Biri dışında diğerlerinin hepsi cehennemdedir. Sahabeler ey Allah'ın Resulü o hangi millet denilince yani kurtulan fırka hangisidir denilince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben ve asabımın sahip olduğu din üzere olan diye cevap verdi. Bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Avf bin Malik radıyallahu anh'den gelen rivayette ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırka ayrıldılar, biri cennette, yetmişi cehennemdedir. Hristiyanlar da 72 fırka ayrıldılar, yetmiş bir fırkası cehennemde, bir tanesi cennettedir. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allahumma sənəle Muhammedin ve sellem, Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette, yetmiş ikisi cehennemdedir. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorulunca da, cemaattir buyurdu. Bu hadis bu lafızda i̇bn Mace Lalkayi'nin şerhu usul-i itikadı ehli sünne kitabında ve i̇bn Ebi Yasım'ın Es-Sünne isimli eserinde naklediliyor. Elbani isnadının sağlam olduğunu belirtmiştir. Enes bin Malik radiyallahu gelen lafzında ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İsrailoğulları 71 fırka ayrıldı. Benim ümmetim ise 72 fırka ayrılacak. Biri hariç hepsi cehennemdedir. O da cemaattir. Bu da İbn Mace'li al kaili ve Ahmed bin Hanbel'in rivayetidir. Ebu İmame el-Bahili radıyallahu anh'ın rivayetinde Nebi Aleyhissatvesam şöyle buyuruyor. İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldılar veya 72 fırka dedi. Bu ümmet ise bir fırka fazla olarak fırkalara ayrılacak. Bunların hepsi ateşte olacak ancak Sevade Azam bundan müstesna. Adamın birisi ey Ebu İmame bu senin görüşünden olan bir şey mi yoksa Allah Resulü'nden mi duydun dedi. Ebu İmame radıyallahu an ben bu konuda çok cesurum. Bilakis onu Allah Resulü'nden bir iki kez değil daha fazla duydum diye cevap verdi. Bunu Taberani, Lalqa'i ve İbne Abi Asım rivayet etmişlerdir. E, Heysemi Mecmua'u Zevaide Taberani'nin bu rivayetinin sahih olduğunu belirtiyor. Evet Fırka hadisleri bu şekilde. Bununla alakalı olan yine ehli sünnet vel cemaatin vasfını ifade eden e, diğer grup hadisler kıyamete kadar hak üzere olacak cemaat hakkında Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anhüma, diyor ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Benim ümmetimden Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyamet gelinceye kadar kendilerine yardım etmeyip yüzüstü bırakanların zarar veremeyeceği ve insanlara karşı hak ile üstün olacak bir cemaat daima bulunacaktır. Müslim rivayet etmiştir bunu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yine Müslim'in rivayeti. Allah Azze ve Celle kimin için bir hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Ümmetimden kıyamet gününe kadar kendilerine düşman olanlara karşı cihad edecek bir cemaat bulunacaktır. Bu da bu ümmetten cihad edecek ve hak üzere mücadele edecek bir toplumun hiç eksik olmayacağını bildiren sahih bir hadis. Diğer bir rivayette şöyle geliyor. Allah kiminle bir hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Ben ancak taksim edeceğim. Veren Allah'tır. Kıyamet saati gelince kadar veya Allah'ın emri gelince kadar bu ümmetin emri istikamet üzere olacaktır. Diğer bir rivayette Malik bin Yuhamir estekseki ayağa kalkıp ey müminlerin emiri yani Muaviye radiyallahu An bu hadisi nakledince Malik bin Yuhamir ey müminlerin emiri Muaz bin Cebel'i şöyle derken duydum. Onlar o zaman Şam'da idiler deyince yani e, Nebi aleyhisselatü vesselam'dan bu hadisi Muaz bin Cebel rivayet ederken onların Şam'da bulunduğunu bildirdi deyince Muaviye radiyallahu An sesini yükselterek şöyle dedi. Bu Malik Muaz'ı duyduğunu söylüyor ve diyor ki onlar Şam ehli idiler. Evet Bukhari'nin rivayetinde e, rivayet bu şekilde geliyor. Mughirre bin Şube Allah Resulü'nden şöyle rivayet ediyor. Aleykümselam selam Rahmetullah. Ümmetimden öyle bir cemaat bulunacaktır ki Allah'ın emri onlara galip, e, Allah'ın emri onlara gelinceye kadar hak üzere üstün olacaklardır. Hak üzere galip olacaklardır. Burada Ahmet bin Hanbel, İbn Mace, Ebu Davud ve Lalhae'nin rivayeti. Diğer bir rivayette ümmetimden kendilerine Allah'ın emri gelinceye kadar hak için savaşan bir cemaat olacaktır. Yani kıyamet gelinceye kadar hak için savaşan, kıtal yapan bir topluluk bulunacaktır. 72 fırkanın cehennemlik olmasıyla ilgili olarak bunların tekfir edilenleri yani bidat ehli fırkalar bu ümmetten sayılıp da İslam e, dininden sayılıp da İslam dini içerisinde fırkalara ayrılan bu 70 fırka 72 fırka içerisinde e, ehli sünnetin tekfir ettiği ve tekfirinde ihtilaf ettiği sadece iki fırka var. Onların dışındakiler tekfir edilmiyor. Sadece bile bile akideyle ilgili meselelerde bile bile bâtıla sapan Tevil, mazeret e, veya herhangi bir mazeret diyelim daha geniş e, bir ifadeyle. Herhangi bir mazereti bulunmayan kimseler hariç, e, yani ismen tekvir edilenler hariç bu fırkalar tekvir edilmemiştir. Sadece cehmiye, cehmiye, rafıza fırkaları. Ehl-i sünnet e, bunları tekvir etmekte, e, çoğunluğu tekvir etmektedir cehmiye ve rafıza fırkasını. Haricileri ise e, tekfir etmekte. Mürcileri aynı şekilde. Bunlar da ihtilaf edilmiş diğer fırkaların tekfirinde. Rafıza ile e, Cehmiye'nin tekfiri biraz daha bariz belirtilmiş Ehl-i Sünnet tarafında. Mutezile, Mutezile tek başına ele alınmıyor. Çünkü kaderiye Mutezile'ye dahil. Şia'nın bir kısmı Mutezile'ye dahil. Haricilerin yine bir kısmı e, Mutezile'ye dahil. Ee, zaten, evet, Allah'ın kitabını ve Rasulünün sünnetini inkar edenler tekfir ediliyor. Bu sebeple tekfir ediliyorlar. Kitap ve sünnet masalıyla sabit olan bazı hakikatleri e, herhangi bir tevil olmaksızın, geçerli bir tevil olmaksızın e, bile bile inkar edenler, tevil edenler e, olması gereken yerden başka yere Başka manaya çekenler, yani Cehmiye fırkası özellikle diğer fırkalardan ayırt edilmiş. Yani Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette, ''Benim ümmetimden kıyamete kadar hak için savaşıp üstün gelecek bir cemaat olacaktır.'' Sonra dedi ki, ''İsa bin Meryem, iner ve cemaatin emiri ona buyurun namazı siz kıldırın.'' der. İsa'da bazınız, bazınıza emirsiniz. Yani birbirinize emir tayin edilmişsiniz. Allah'ın bu ümmete bir ikramıdır der. Ee, bu Müslim'in ve Ahmet bin Hanbel'in rivayeti, rivayetin tarihlerinden birisinde önde bulunan imamın bu ümmetten Mehdi olduğu İsa namaz kılması için teklifte bulunan mehdi olduğu ravi tarafından tasrih ediliyor. Seban radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden Allah'ın emri gelince kadar hakkı üstün kılan, kendilerini yardımsız ve yalnız bırakanların yani kendilerine zarar vermediği bir cemaat olacaktır. Bu da Müslüm'ün rivayeti. Evet. Diğer bir rivayette Allah benim için yeryüzünü dürdü. Onun doğusunu ve batısını gördüm. Ümmetimin mülkü yani hakimiyeti bana dürlük gösterilen yerlere kadar yayılacak. Bana kırmızı ve beyaz hazineler verildi. Ben Rabbimden ümmetimi genel bir kıtlıkla yok edip, kendilerinin haricinde bir düşmanı onlara musallat ederek mahremiyetlerini mübah kılmamasını diledim. Rabbim Azze ve Celle bana ey Muhammed ben bir hüküm verdiğim zaman o geri çevrilmez. Ben senin ümmetini genel bir kıtlıkla yok etmemem ve yeryüzünün her yanındaki düşmanları onların üzerine saldırtarak mahremiyetlerini mübah kılmamam için yaptığın duanı kabul ettim. Ancak onların birbirlerinin ırzlarını helal kılıp savaşlarda kadınlarını cari olarak almaları bundan müstesnadır. Yani bunu yaparlarsa düşmanlarını onlara musallat ederim. Evet bu hadis... Üzerinde çokça düşünülmesi gereken hadislerden birisi. Sevban radıyallahu an tarafından rivayet ediyor bu yine. E, Müslim'de geliyor bu rivayet. Nebi aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'den üç şey diliyor. Bunlardan ikisini Allah azze ve celle kabul ediyor, üçüncüsünü kabul etmiyor. Kabul ettiği iki şey genel bir kıtlıkla köklerinin, ümmetin kökünün kazınmaması ve yine düşmanlarının hep birlikte bu ümmete musallat olarak onları yok etmelerinin mümkün olmaması. Allah Azze ve Celle bunlarda garanti veriyor. Ancak bu ümmetin kendi aralarında birbirlerine düşmeleri, birbirlerinin kadınlarını, ırzlarını, cariyeler gibi kabul edip birbirlerine saldırmaları, birbirlerini tekvir etmeleri, canlarını, mallarını helal kılmaları müstesna diyor. Bu olduğu zaman işte Allah... Dış düşmanları, İslam'ın haricindeki düşmanları Müslümanların üzerine musallat edecek bu hadise bildirdiğine göre ve bu ümmet bu sebeple belini doğrultamayacak. Evet, bugün yaşadığımız durumda maalesef aynen bu hadiste çizilen tabloda olduğu gibi. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Ben ümmetim için ancak saptırıcı imamlardan korkuyorum. Eğer ümmetim arasında kılıt çekilirse, Kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Diğer bir rivayette, ümmetimden bazı kabileler, müşriklere katılıncaya ve bazıları da putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmaz. Yine ümmetim içerisinden peygamber olduğunu iddia eden 30 yalancı çıkacak. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber olmayacaktır. Ümmetimden Allah'ın emri gelinceye kadar hak ile üstün olup kendilerine yardım etmeyenlerin zarar veremeyeceği bir cemaat bulunacaktır. Ahmet İbn-i Ebu Davud ve Hakim rivayet ediyorlar bu hadisi. Abdurrahman bin Şemmâsı el-Mihri şöyle diyor. Ben Müslim bin Muhalled'in yanındaydım. Abdullah bin Amr i̇bn As da radıyallahu anh'ıma onunla birlikte bulunuyordu. i̇bn Amr radıyallahu şöyle dedi. Kıyamet ancak insanların en kötüleri, en şerlileri üzerine kopacak. Onlar cahiliye ehlinin en kötüleridir. Ne şekilde dua ederlerse etsinler, Allah onların duasını kabul etmez. Onlar böyle konuşurlarken Uhbe bin Amir geldi. Mesleme ona, ey Uhbe, Abdullah'ın dediğine kulak versene deyince, Uhbe, o daha iyi bilir dedi. Fakat ben Allah Resulü'nden şunu duydum. Ümmetimden kıyamet saati gelinceye kadar Allah'ın emrine uyarak savaşan ve düşmanlarını kahreden, kendilerine muhalif davrananların onlara zarar veremeyeceği bir cemaat olacaktır. Bunun üzerine Abdullah evet dedi ve devam etti. Sonra Allah misk gibi kokan bir rüzgar gönderir. Onun dokunuşu ipek gibidir. Kalbinde zerre ağırlığı kadar iman bulunan kimselerin yumuşakça ruhunu alır. Geriye insanların en kötüleri kalır. Kıyamette onların üzerine kopar. Evet i̇mam Müslim'in rivayeti bu şekilde. sad bir Nebi Vakkas radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Garp ehli kıyamet günü gelince kadar hak ile üstün olacaktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kurra el-Müzeni radiyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyuruyor. Eğer Şam ehli fesada uğrarsa sizde hayır kalmaz. Ben ümmetimden kıyamet saatine kadar kendilerine yardım etmeyenlerin onlara bir zarar veremeyeceği hak üzere olan e, bu ümmette bir cemaat olacaktır. Bu da Yine Müslüm'ün rivayeti, Cabir bin Semure radıyallahu anh'ın rivayetinde, bu ümmet içinde kıyamet saati gelinceye kadar dinin sapasağlam kalması için savaşacak olan bir cemaat olacaktır. Evet, İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın rivayetinde ise, ümmetimden kıyamet saati gelinceye kadar hak üzere savaşacak ve onların sonucularının da Mesih Deccal'ini öldüreceği bir cemaat olacaktır. Evet. Seneme bin Nufeyl el-Kindi radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. Adamın birisi ey Allah'ın Resulü insanlar atları ahırlara çekip silahlarını bıraktılar artık cihat yok cihat sona erdi diyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönerek dedi ki yalan söylediler. Şimdi şimdi cihat geldi kıyamet saati gelince kadar hak üzere savaşacak bir topluluk olacaktır. Allah diğerlerinin kalplerini saptırarak o topluluğu onlardan ganimetle rızıklandırır. Bu Allah'ın vaadi gelince kadar böyle devam eder. Hayır. Hayır kıyamet gününe kadar atların alınlarında düğümlüdür. O Allah bana ruhumun alınacağını ve aranızda daha fazla kalmayacağımı haber verdi. Siz fırka fırka ardından gelecek ve birbirinizin boyunlarını vuracaksınız. Müminlerin evlerinin son ocağı Şam'dır. Aleyküm ve rahmetullah. Evet bu Nesai'nin rivayeti. Bu konuda Ebu Hureyre, Ömer bin Hattab, Zeyd bin Erkam, Ebu İmame, Mürebin bin Kab el Behzi gibi Allah hepsinden razı olsun bu sabilerden de rivayetler gelmiştir. Evet. Yine ehl Sünnet vel Cemaati tarif eden diğer grup hadisler cemaate sarılmayı, sünnete uymayı emreden hadislerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim emirinden zahir olan bir şeyden, yani onda ortaya çıkan bir şeyden hoşlanmazsa sabretsin. Kim itaatten bir karış ayrılır ve o halde ölürse cahiliye ölümü üzere ölür. Diğer bir rivayette, kim emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin kim bir karış dahi olsa cemaatten ayrılır ve o halde ölürse cahiliye ölümü üzere ölür. Evet. Zamanında yani Müslümanların emiri varken, Müslümanları temsil eden bir emir varken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyelerini dinlemeyen ve Huruc'den Haruri grubu haricilik fitnesini başlatmışlardır. Emirlerinde gördükleri, hoşlanmadıkları bazı ufak tefek şeyleri onlara horuc etme sebebi saymışlardır. Bu hadis onları bu tür durumlardan sakındırıyor. Burada bizim için geçerli olması için e, şuhuslara bakılır. Yani kişinin kendisine karşı mükellef olduğu diyelim ilim aldığı hocası, itaat etmek zorunda olduğu kocası... Bir iş yerinde amiri, patronu, iş yeri sahibi bunlar e, o işle ilgili olarak veyahut da yetki alanıyla ilgili olarak emir sahipleridir, yetki sahipleridir. Yoksa devlet yöneticileri e, değildir. Bugünküleri kastediyoruz tabi çünkü e, Müslümanların emiri ancak Müslümanların kendi İslam'a uygun biat yoluyla başlarına seçtikleri ve Kureyş'ten olan emirlerdir. Abdullah bin Ömer radıyallahu mudan gelen rivayete rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu an sahabelere şöyle hitap etmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kalkarak benim asama karşı iyi davranın. Sonra onların ardından gelenlere, daha sonra da onların ardından gelenlere. Sonunda yalan söylemek yakınlaşır. Öyle ki kişi şahitlik için çağrılmadan gelip şahitlik eder. Sizden kim cennete girmek istiyorsa cemaate sarılsın. Şeytan tek kişiyle beraber olup iki kişiden uzaktır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İki farz namaz arasındaki günahlara kefarettir. İki farz namaz bu iki namaz arasındaki günahlara kefarettir. İki cuma arasındaki günahlara kefarettir. İki bayram arasındaki günahlara kefarettir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Allah'a ortak koşmak, biatı bozmak ve sünneti terk etmek. Biatı bozmak yani biatten dönmek, biatden dönmek, bir imama biat edip daha sonra kılıç çekerek onunla savaşmak, sünnetin terki ise cemaatten ayrılmaktır. Evet, hadisi bu şekilde Ahmed bin Hanbel ve Hakim rivayet etmişlerdir. Patronu mesela dindar olmazsa diye soru yazılmış. Patronu yani iş yerindeki patronu muhakkak e, çalıştığı yerde bir Müslüman bir takım şartlar karşılığında e, çalışmayı vaat etmiştir. Müslümanlar şartlarını Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyduğu sürece bu şartlar o şartlara riayet etmekte. Buna e, dikkat ederler. biatı bozmak mı? biatı bozmak, bir imama biat edip sonra da kılıç çekerek onunla savaşmak. Diyanette çalışan biri tagut olmaz. Yani mücerret olarak sırf diyanette çalıştığı için tagut olmaz. Soruları inşallah e, dersin sonunda alalım da. Yoksa konunun ana hatları kaçıyor. Ee, bazı rivayetleri naklettikten sonra açıklamalara geçelim inşallah. Bu çünkü ehli sünneti tarif eden önemli rivayetler bunlar. Semure bin Cündüp radiyallahu an şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cihada azmettiğimiz zaman bize Allah'ın adları derdi. Hıtale başladığımızda ise cemaat olmamızı sabredip sükunet içinde savaşmamızı emrederdi. Bunu Ebu Davud rivayet eder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ise Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bu da Tirmizi, Taberani ve İbni Ebi Asım'ın rivayeti. i̇bn Ömer radıyallahu anhümadan gelen rivayette, Allah bu ümmeti sapıklık üzerinde bir araya getirmez buyurulmuştur. Bu da Tirmizi, Hakim, İbn Ebi As'ın, Taberani ve Lalqa'inin rivayeti. Diğer bir rivayette Sevade azama uyunuz. Yani büyük karaltıya. Kim tek başına kalırsa cehennem ateşinde kalır. Bu da Hakim'in rivayet. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetini Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden kimsenin kanı ancak üç sebepten ötürü helal olur. Bir kimseyi kasten öldürürse, evli olduğu halde zina ederse ve cemaatten ayrılarak dininden dönerse. Evet Bukhari rivayet etmiştir bunu. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir gün öğle namazından sonra bize öyle bir vaazda bulundu ki gözlerimiz yaşardı, kalplerimiz ürperdi. Adamın birisi, ey Allah'ın Resulü, sanki bu veda eden bir kimsenin vaazına benziyor, bize ne nasihatta, ne vasiyette bulunursun dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, size Allah'tan takva ile korkmanızı ve imamınızın sözünü dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. İsterse bu insan, yani bu imam, Habeşli bir köle olsun. Sizden kim yaşarsa çok ihtilaflar görecek. Sakın işlerin sonradan çıkanına iltifat etmeyin. Çünkü bu sapıklıktır. Sizden kim buna ulaşırsa, yani bu sonradan çıkan işlere ulaşırsa benim ve hidayet ehli olan raiş âlifelerin sünnetine uysun. Onu azı dişlerinizle tutarak sahipleniniz diye nasihatta, vasiyette bulundu. Evet, Tirmizi, Ebdu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet ettiler, etmişlerdir bunu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki: Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hutbe okuduğunda gözleri kızarır. Sesi yükselir ve şiddetle gazaba gelirdi. O anda sanki düşman sabah veya akşam bize baskın yapmak üzere diye orduyu uyaran bir gözcü gibiydi. Sonra şöyle derdi. Ben saat yani kıyamet şu ikisi gibiyken bunları söylediği sırada şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek söylüyordu. Nebi olarak gönderildi. İyi bilin ki sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. En hayırlı hidayet, en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi, en kötüsü dinde sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at, her sonradan çıkarılan şey sapıklıktır. Daha sonra da şöyle derdi, ben her mümin için kendi nefsinden daha çok sevilmeye layığım. Kim bir mal bırakırsa o ehlinindir, ailesinindir. Kim de bir borç veya kimsesiz çocuk bırakırsa durumları beni ilgilendirip sorumlulukları benim üzerimedir. Evet, Müslim rivayet etmiştir bunu. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İnsanlar Allah Resulüne hayırdan sorarlardı. Ben ise başıma gelir korkusuyla şerden, yani kötü olaylardan soruyordum. Bir keresinde de Allah bize bu hayrı, bu dini gönderdi. Acaba bu hayırdan sonra tekrar bir şer var mı diye sordum. O evet dedi. Ben yine bu şerden sonra hayır var mı dedim. O evet ancak ondan sonra, yani onda o hayırda dehan vardır dedi. Onun dehanı nedir dedim. Yani e, dehan bulanıklık demek. E, nedir dedim. Şöyle cevap verdi. Öyle bir topluluk gelir ki benim yolumdan, benim sünnetimden başka bir yol tutarlar. Senin kötü gördüğün bazı işleri onlar iyi görürler. Ben acaba bu hayır döneminden sonra tekrar bir şer dönemi olacak mı diye sordum. O da şöyle dedi, evet o zaman cehennem kapılarına davet eden kimseler bulunacak. Kim onlara itaat ederse onu cehenneme atarlar. Ey Allah'ın Resulü bize onların vasıflarını söyler misin dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Onlar bizim neslimizden olup bizimle aynı dili konuşacaklar. Dedim ki, peki söylediğiniz bu şeyler gelip beni bulursa ne yapmamı emredersiniz? O da buyurdu ki, Müslümanların cemaatine sarıl ve imamlarına uy. Ben, eğer onların herhangi bir cemaati ve imamları olmazsa deyince, yani bugün nasıl ki Müslümanların bir cemaati ve halifesi yok, sanki Huzeyfe radıyallahu anh'ın sordu bu soruda Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu durumu tarif ediyor. O şöyle buyurdu. O zaman bu fırkaların hepsini terk et. Çünkü cemaat olmayınca fırkalar gündeme gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün fırkaları terk etmeyi emrediyor. Ölünceye kadar bir ağacın köküne sarılarak da olsa, bu durum üzere ol buyurdu. Evet bu hadiste buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Ee, cehennem kapılarına davet eden kimseleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle tarif ediyor. Onlar bizim neslimizden olup bizimle aynı dili konuşacaklar. Yani bizim aramızdan çıkan kimseler olacak. Öyle kimseler görürüz ki e, dünya tarihinin son 100 yılında İslam ülkelerinin Başlarındaki idarecileri araştırırsanız, mesela bir Muhammed Ali Cinnah gibi yurt dışına eğitime gönderilip de Müslümanların arasından çıkıp döndüklerinde küfür sistemlerini oturtan kimseleri tarif eder gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yol olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden sapmışlardır. Hayatlarında bu çizgiyi asla göremezsiniz ve o zamanlardan beri Müslüman ülkelerin başlarında hep bu tip insanlar var Cehennem kapılarına çağıran aynı şekilde e, bu yönetim bazında böyleyken pek çok fırkalarda ümmet içerisinde pek çok fırkalarda bu vasıta buluyoruz kitap ve sünnete uyduklarını iddia etmelerine rağmen bunların yanında üçüncü dördüncü 5 şıklar çıkararak e, bu şıkları kitap sünnetten daha fazla tercih eden, yollarına, menheçlerine esas olarak e, kitap ve sünnet dışında ortaya koydukları şeyleri e, kendilerine yol ve metod edinenler de, bu sapıklık davetçileri tarifine girerler. Ebu Selam'ın radıyallahu anh e, rivayet ettiği hadiste Huzeyfe İbnül Yeman radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Ey Allah'ın Resulü biz şer içindeyken Allah bize hayrı gönderdi. Acaba bu hayrın ardından şer gelecek mi diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet cevabını verince bu nasıl olacak diye sorduğunda benden sonra imamlar olacak. Fakat benim yolumu kendilerine örnek almayıp sünnetime uygun amel etmeyecekler. Onların kalpleri insan suretindeki şeytanların kalbi gibidir. Bunun üzerine Huzeyfe dedi ki ey Allah'ın Resulü buna yetişirsem ne yapayım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtına vursa da, malını alsa da, emirinin sözünü dinler ve ona itaat ederiz. Evet, bunu Müslim rivayet ediyor. Bu hadiste, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini yöneticilere, Müslümanların imamları olan, emirleri olan, yani halife konumunda bulunan emirlerin tamamına uygulayan, Kimselere bir reddiye vardır. Çünkü, bakın bu hadiste diyor ki, sırtına vursa da, malını alsa da emirin sözünü dinle. Yani meşru bir emir ise, müminlerin e, velayet sahibi olan bir emir ise, bu emre itaat etmeyi emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet bu emir zulmetmesiyle, yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş oluyor zulmettiği için, bu zulmüyle kafir olsaydı, Kafirin ne sözü dinlenilirdi ne de ona itaat edilirdi. Nitekim diğer bazı hadislerde kafire kesinlikle itaat olmayacağı, ee, mesela namaz kıldıkları aranızda namaz kıldıkları müddetçe onlara karşı ayaklanmayın ee, hadisi gibi hadislerden anlaşılıyor. Fakat bu yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek her halükarda küfür değildir. Ancak helal kılınırsa e, bir kimse helal sayarsa Beşeri bir hükmü Allah'ın indirdiğiyle eş değer görürse veya daha üstün görürse bu şekilde itikad ederse, bu şekilde itikad ettiğini diliyle e, ifade ederse, bir şekilde ishar ederse e, ancak o zaman e, küfre girmiş olur. Fakat her halükarda Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek ister büyük küfür boyutunda olsun ister küçük küfür boyutunda olsun Allah'a isyandır. Ahmet bin Hambel ve Ebu Davud'un rivayetlerinde ise Huzeyfe radıyallahu anh şöyle diyor. İnsanlar Allah Resulüne hep hayrı soruyorlardı. Ben ise hayrın beni asla geçemeyeceğini bilmiştim. Yani ben e, benim yaşadığım dönemde hep hayır dönemi olacağını tahmin etmiştim. Bu nedenle dedim ki ey Allah'ın Resulü bu hayırdan sonra şer var mı? Bana ey Huzeyfe Allah'ın kitabını öğren ve orada olana uy dedi ve bunu üç kere tekrar etti. Ben ey Allah'ın Resulü bu şeyden sonra hayır var mı diye sorunca dehan üzere olan yani dehan az önce de belirttiğimiz gibi bulanıklık demek. Bulanıklık üzere olan bir anlaşma ve pislik üzere olan bir cemaat bulunacak dedi. Yani e, bir ittifak olacak fakat içerisinde bulanıklık olacak. Bir cemaat bulunacak fakat o cemaatte problemler, müşkülatlar olacak. Dehan üzere olan anlaşma nedir dedim. Buyurdu ki, yani bu bulanıklık üzere olan anlaşma nedir dedim. O zaman bazı toplulukların kalbi eskiden üzerinde olduğu şeye geri dönmez. Dedim ki, ey Resulü bu hayırdan sonra, yani bu bulanık da olsa bu hayır döneminden sonra yine bir şey var mı? Dedi ki kör ve sağır bir fitne olacak. O fitneyi körükleyip Cehennem kapılarına davet edecek çağırıcılar, davetçiler, propagandacılar bulunacak. Ey Huzeyfe, bir ağacın kökünü dişlerinle tutarak ölmen senin için onlardan herhangi birisine uymandan daha hayırlıdır. Evet, Ahmet ve Ebu Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadis bu. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi sadece teşri anlamında mı oluyor? Örneğin zina yapan birine zina cezası vermeyerek de Allah'ın hükmetmekten yüz çevirmiş olmuyor muyuz? Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme konusu tamamen başlı başına ele alınması gereken bir ders. Bunu biz daha önce birkaç sefer yaptık. Bu konuda epey bir ders var. Allah razı olsun Ebu Harun Kardeş bir link attı. Orada bununla ilgili kayıtlar var. Yani sizin bu dediğiniz hususta bunun istisnalarından birisi. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a zina ettiğini itiraf eden bir kadın var. Dört sefer kendi aleyhinde şahitlik yapmasına rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona git çocuğunu doğur ondan sonra gel diyor. Şayet o kadın e, çocuğunu doğurup gelmeseydi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona had cezasını hiç uygulamayacaktı. Fakat o kadın e, imanından dolayı takvasından dolayı geliyor ve bir temizlenmek istiyor. O recmediliyor. Evet Halid el rivayetinde şöyle Huzeyfe rivayeti radıyallahu anh rivayeti. Huzeyfe radıyallahu anh insanlara şöyle anlatmıştır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hayrı ben ise şerri soruyordum diyor. Onlar ise bundan hoşlanmıyordu. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara dedi ki... Yani o insanlara, bundan hoşlanmayan insanlara dedi ki, ben inkar ettiğiniz şeyi size anlatacağım. İslam öyle bir şeyle geldi ki, bu cahiliyenin durumuna hiç benzemiyordu. Allah Azze ve Celle bana Kur'an'ı anlama yeteneği vermişti. Bazı insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hayrı soruyorlardı. Ben ise şer işler hakkında soruyordum. Bir defasında, ey Allah'ın Resulü, bu hayrın öncesinde şer olduğu gibi, yani biz cahiliye dönemindeydik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle e, hayır dönemine kavuştuk. E, bunun ardından da şer olacak mı diye sordum. O da evet dedi. Kurtuluş yolu nedir ey Allah'ın Resulü dedim. Kılıç diye cevap verdi. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bu kılıçtan sonra da kalanlar olacak mı? Dedi ki evet. Pislikler, çirkinlikler üzerine bir emirlik ve dehan üzere bir anlaşma yani bulanıklık üzere bir barış dönemi olacak. Sonra ne olacak dedim. O da buyurdu ki sonra sapıklığa çağıran çağırıcılar, propagandacılar olur. Eğer o gün yerdinde Allah'ın bir halifesi bulunursa sırtına kırbaçla vurmuş hatta malını da almış olsa ona sarıl itaat et. Eğer Müslümanların halifesi yoksa bir ağacın köküne dişlerini geçirerek öl. Daha sonra ne olacak dediğimde de bundan sonra da deccal çıkar buyurdu. Evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam tıpkı buyurduğu gibi cemaatin olmadığı zaman Müslümanların yani bulanık da olsa bulanık da olsa kamil bir hilafet dahi olmasa e, yani bir Emevileri düşünün, Abbasileri düşünün, hatta Osmanlı'yı düşünün. Müslümanların başında bir idarecileri olmadığı zaman fırkalar sukun ediyor, sökün ediyor, e, tek tek başlarını gösteriyorlar ve bu fırkalar bugün e, özellikle İslami yönetimin tamamen devreden çıkıp da Beşeri sistemlerin hakim olduğu bizim ülkemizde ve diğer İslami ülkelerde, Müslümanların yaşadığı ülkelerde olduğu gibi Yönetimler tamamen farklı bir kullarda, dinini yaşamak isteyenler farklı bir kullarda fırka fırka olmuş durumda. Yani dünya işleri de fırka fırka, din işleri de fırka fırka. Allah Azze ve Celle'nin dini ise Din işlerinde, dünya işlerinde ihtilaftan, kargaşadan, kaostan kurtarıp ittifaka, cemaate, rahmete kavuşturucu özelliktedir. Ne zaman ki insanlar bu hakikati anlayıp bu esaslara sarılırsa, kitap ve sünnete sarılırsa Allah Azze ve Celle'nin yardımı da bu ümmetle birlikte olacaktır. Nitekim Ebu Davud'un İbn-i radıyallahu rivayet ettiği diğer bir hadiste Iğne usulü alışveriş yapılıp yani hile yoluyla faiz meşru görülüp e, Allah yolunda cihat terk edildiğinde ve sığırlarından kuyruk, sığırların kuyruklarından tutunulup e, ziraat toprak hayvancılıkla insanların dünya hayatına daldığı zaman Allah yolunda cihadı terk ettikleri zaman Allah Azze ve Celle bu ümmete zilleti musallat eder buyruluyor. Ve tekrar dinlerine dönünce kadar bu zilletten bu ümmeti kurtarmaz buyuruyor. Bu hadiste anlamamız gereken Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi din ile göndermişse bizim de o dine tekrar dönmemiz ve zilletten ancak bu şekilde kurtulacağımızın vaat edilmesidir. Çünkü hadiste aksaklıklar, rahatsızlıklar, bu ümmetin müşkülatları teşhis ediliyor. Bunun muamelatta, dinle ilgili ahkamda hile yoluna sapılması, Allah'ın hükümlerinin devre dışı bırakılması yoluyla olduğu, diğer taraftan Allah yolunda cihadın terk edilip dünya hayatına razı olunması, dünya hayatına kapılınıp ölümden bu ümmetin hoşlanmaz hale gelmesi, hayatı daha çok sevmesi. Bunlar ümmetin rahatsızlıkları. Nebi Aleyhisselatüvesselam bu rahatsızlıklardan kurtuluşun çaresini de işte tekrar Cihada dönmek demiyor. Çünkü eğer dinin temel dinamikleri ortadan kaybolmuşsa, dinin temel unsurları Akide unsurları artık amel Akideye tabi olduğundan öncelikle Akide'den bahsediyoruz. Akide e, ifsa'da uğramışsa ilk önce buradan başlanması gerekir. İlk önce Müslümanların Sahih dine dönüş yapması gerekir ki o zaman cihadımız da kamil bir cihad olsun. Ee, o zaman ahkamlar da bu sahih din üzere, kitap ve sünnet üzere e, hükümranı olsun. Evet. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah izin verse yine haftaya bu konuda devam edeceğiz. Ehli sünnetin menheci özellikleriyle ilgili olarak. Şimdi soru soran kardeşler vardı odada eksik bıraktığımız bir şey varsa anlaşılmayan bir husus. Allah da cihadı zikretti ayetlerin hepsinde malı önce zikretmiş. Sadece bir ayette canı önce zikretmiştir. Bu da cihadın, cihatta malın önemli gösterir. Ayrıca hadisde de kötü topluluktan bahsettikten sonra der ki Kim onlarla, diliyle, eliyle ve malıyla cihad ederse mümiddir der. Üçünde de cihad saymıştır. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Cihat, umumi olarak, umumi hükmü farz-ı kifayedir. Lakin, e, bazı durumlarda farz-ı ayn haline gelir. Mesela, mesela, bir ülkeye, Müslümanların bir beldesine kafirlerin tasavut etmesi, Müslümanlara saldırması halinde, o beldede yaşayan herkese farz-ı ayn olur. Şu an farz-ı ayn değil mi? Bu bölgesel sorulması gereken bir soru. Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, e, Pakistan'da buralarda savaşan, e, cihad eden kardeşlerimiz için, orada yaşayan Müslümanlar için cihad farzı aynı. Bizler için ise e, o cihada destek vermemiz artık maddi yolla kişinin elinden ne geliyorsa o şekilde destek vermemiz vaciptir bizim yani bizim yaşadığımız ülkede tebliğ cihadı hakim, tebliğ yoluyla cihad edilmesi lazım. Çünkü bizim yaşadığımız topraklarda İslam hakim değildir. Bir an önce Müslümanların sahih dine, kitap ve sünnete, sahih sünnete e, dönüş yapmalarını sağlamak lazım. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bizlere, bizlere e, arzımızda hakimiyet verecektir inşallah. Çünkü Allah azze ve celle bir toplum kendinde olan özellikleri değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez buyuruyor Rad Suresi 11. ayetinde. Yani Türkiye'de yaşayan bir kimse için biz e, kendi bölgemizi dikkate alarak e, konuşalım. Türkiye'de yaşayan bir kimse için tebliğ yoluyla cihad etmek herkese farzdır. Çünkü hakim olan unsur İslam değil, İslam dışı sistemlerdir. Eğer e, davet boyutu yerine getirilmezse, cihat boyutu da kamil anlamda yerine gelmez. Muaz radıyallahu anh'ın secdesi, ibadet secdesidir selam secdesi mi? Bir kere selam secdesi ya da ibadet secdesi diye bir ayrım ehli sünnette kitap ve sünnette böyle bir ayrım yok. Secde ibadettir. Her kim ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirirse şirk işlemiş olur. Bir kimseye secde edilmesi veya bir objeye diyelim, bir nesneye secde edilmesi ancak Allah'ın izniyle olur. İtaat da ancak Allah'ın izniyle olur. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ancak Allah'ın izniyle itaat ederiz. Şayet Allah izin vermeseydi biz Resul'e de itaat edemezdik. Meleklerin Adem'e secdesi de Allah Azze ve Celle'nin böyle bir meşruiyet, meşru kılmasından dolayı. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin secdesine gelince, nebilerin rüyaları vahidir. Onlar Babalarının rüyasını vahiy olarak değerlendirdiklerinden dolayı, Aleyküm selam ve rahmetullahi Onlar babalarının rüyalarını vahiy olarak ele aldıklarından dolayı, Allah'ın bir emri, meşru kılması olarak ele aldıklarından dolayı secde etmişlerdir. Yani Allah tarafından hususi bir e, meşruluk olmadıkça secde caiz değil. Zuhruf Suresinin 81. ayetini okuyun Ebu Beydullah. Şayet Rahman evlat edinecek olsaydı ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum buyruluyor. Burada da Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir misal var bakın. Allah'ın her vahyettiği Nebi veya Resul olur mu? Allah'ın her vahyettiği Nebi veya Resul olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle Arya'da vahyetmiştir. Musa Aleyhisselam'ın annesine de vahyetmiştir. Meryem Aleyhisselam'a da Secde ediyoruz. Meleklerin secdesi selam secdesidir ee, sözünüz, e, delile muhtaç bir söz. Yani e, tahiyya secdesi veya ibadet secdesi e, diye bir ayrım yapmak ancak Nas'la e, tayin edilmesi gereken bir ayrım. Bugün için bir kimse bir kimseye secde etse, Mesela bir sufi gitse menzile ve menzil şeyhine secde etse siz onun ne yaptığına hükmedersiniz. Yani onun tahiyye yaptığına mı yorumlarsınız iyi tarafından bakıp? Yani selam secdesi yaptı mı dersiniz yoksa bu ona ibadet mi ediyordu dersiniz? Şimdi Muaz radıyallahu anh'ın durumuna bakarsak zaten kendi sözlerinde, kendi sözlerinde... Neden secde ettiğini açıklıyor. Aleyküm ve rahmetullah. Diyor ki, yeryüzünde secdeye layık birisi varsa bunun ancak Allah Resulü olabileceğini düşündüm o yüzden secde ettim diyor. Muaz radıyallahu anh zaten bu şekilde açıklıyor. Nebi aleyhisselatü vesselam ise açıklamasında diyor ki, şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesine e, müsaade edecek olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. İşte bunun ibadet secdesi olmadığını siz e, neyle taksim edebiliyorsunuz? Çünkü e, bizim için bizim için yani ehli sünnet ve cemaatin e, ibadet tarifi kuldan sadır olan, elinden, dilinden, ağzalarından veya, veya düşünce olarak kuldan sadır olan her şeyin adı bir ibadettir. Bu ibadetleri Meşru kılmak için Allah ve Resulü'nden izin gerekir. Sadece Allah'a e, tahsis edilmesi gerekir. Kadının kocasına secde etmesi mümkündü ama nehirildi Allah resul tarafından. Aleykümselam ve İşte bu meseleyi net anlayabilmek için Zuhruh Suresinin 81. ayetini e, örnek verdim. Ebu Beydullah. E, çünkü o ayette deniliyor ki, Şayet Rahman evlad edinseydi, ona kulluk edenlerin yani Rahman'ın edindiği bu evlada kulluk edenlerin ilki ben olurdum deniliyor. Yani mümkün mümkün olmayacak bir şeyle misal veriliyor. Bu ibadet maksadı taşıyan bir secdeydi. Yalnız Allah'ın vahiy olduğu için ya da Allah'ın emri nedeniyle bu şekilde olduğunu diyorsunuz. O zaman bana Adem'e yapılan secdeyi yapın. Ne secde O da ibadettir. Adem Adem Aleyhisselam orada Adem Aleyhisselam orada kıble tayin edilmişti. Tıpkı Kabe'nin kıble tayin edilmiş olması gibi. O zaman siz bugün Kabe'ye e, yönelinmesini, Kabe'ye yapılan secde olarak mı ele alıyorsunuz? Adem Aleyhisselam kıble olarak tayin edilmişti meleklere. Burada az önce söylediğim gibi bakın biz Resul'e dahi kendi başımıza itaat edemeyiz. Şayet Allah bize Resul'e itaat emri, emri itaat izni yani meşruiyet vermeseydi, böyle bir izin vermeseydi biz Resul'e de itaat edemezdik. Mesela e, anne babaya itaati emrediyor ama kendisinin zikrinden yüz çevrene itaate izin vermiyor. aleyhi ve sellem buna bir kayıt getiriyor diyor ki, itaat ancak meşru konulardadır. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secdesi de, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin secdesi de Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği kıbleye bir yönelmedir. Yani Allah Azze ve Celle dilerse Kabe'yi kıble tayin eder, dilerse Adem'i kıble tayin eder. Ama bu Allah'tan gelen bir delille olması lazım. Muaz bin Cebel radiyallahu An yaptığı hata ise Allah'tan gelen bir meşruluk belgesi olmadan Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bunu yapmasıydı. Evet, Resul'e itaat emri de Allah emrettiği için. Çünkü Nisa suresinde Nisa suresinde ee, Rasul Vesselam'dan için Rasul ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için Rasul olarak göndermiştir diyor. Neyse bu meselede e, söyleyeceklerim bunlar kardeş. Ben mikrofonu bırakayım inşallah. Subhanakallahum ve bihamdik <Sessizlik> ve eshedeen la ilaha li ve eslav ve tu